Ramazan'da bir hal geldi başıma keşke ben çarşıya varmaz olay dedim. bir güzel çıktı karşıma girdiğini bunu görmez olay dedim. Nedeni bir dil karşıma girdiğini bunu görmez olay deliyim. O bana güldükçe ben de göz ettim, o kadar da haz ettim Gir goluma dedi birden haz ettim, küstürüp kalbini kırmaz olay deyim Gir goluma diye benden haz ettim, küstürüp kalbini kırmaz olay deyim Baktım ki darıldı, düştüm peşine ikimiz de çok düşüne düşüne Ağır ağır çıktık mehle başına Evin ne taraf sormaz o ol, olaydı Eve vardık oraları döşürdük Cezveyi doldurdu, kahve pişirdi Al göksün açan da aklım şaşırdı Keşke şuurumu yormaz olay dedim. Al göksün açan da aklım şaşırdım Keşke şuurumu yormaz olay dedim. Aşık ilhamiyem sözlerim rüya Sizlere girdiyse aya'm tanrıya Bir de uyandım ki buzuk kumruya Keşke ben yatağa girmez olaydım Bir de uyandım ki buzuk kumruya Keşke ben yatağa girmez ol, olaydım He